şehir İstanbul 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı ...94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içindeki Açıkşehir İstanbul 2010 köşesi devam ediyor. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu üyesi... ...ama daha da öncelikli olarak mimar ve Açık Radyo'daki Metropolitika programının yapımcısından... ...yapımcılarından Korhan Gümüşle bir aradayız tekrar. Merhaba Korhan Bey. Merhabalar. Sizinle son derece tartışmalı bir süreci ve acele aslında acele edilmesi gereken bir süreci tartışmak için... ...şu anda stüdyonun içerisindeyiz... Emek Sineması'nın durumunu merak ediyoruz. Emek Emek Sineması'nın durumuna geçmeden önce bu Emek Sineması'nı anlayabilmemiz için biliyoruz ki siz özellikle kültürel miras alanı ile çok yakın takip takip ediyorsunuz kültürel mirası. Hem bir kültürel mirası olarak hem de tarihsel olarak Emek Sineması'nı nasıl anlatmak istiyorsunuz. Emek Sineması tabii İstanbul'da sinemanın gelişmesine yön veren çok önemli bir kurum. Ee, i̇lk kuruluşundan itibaren 1923'ten itibaren e, İstanbul'da sinema sektörünün içinde en önemli rol oynamış e, festivallerin açılışının yapıldığı görkemli bir sinema salonu. Şimdi bu salon kamu mülkiyetinde olmuş büyük bir e, zaman ve emek işletmecilik de bir kamu işletmeciliği olarak yıllarca hizmet vermiş. Buna rağmen yani kamu e, yönetiminde olmasına rağmen İstanbul'un e, sivil sayılan, ...sinema sektörü için çok taşıyıcı ...olmuş bir kurum. bu Bugün bir ...dönüşüm geçirme ...meselesi olarak gündeme ...gelmesi bence asıl bu ...Türkiye'nin şu anda ...geçirmiş olduğu ...bütün şeyleri özetler ...mahiyette görüyorum ben. yani Bugün ...karşılaştığımız problemlerin bütününe ...dokunuyor. Sadece emek sinemasına dokunmuyor ...diye düşünüyorum. Evet. Tam da şu an içinde bulunduğu durumu anlatmak üzere bir soru soracaktım size. Bu soruyu hukuksal ve e, olarak bulunduğu pozisyona aktarmanızı rica edeceğim. Bir bunu merak ediyorum bir de hukuksal olarak geri dönüşümlü bir noktada mı? Yani hukuken alınan bir karar artık emek sineması için çok geç olacak mı? Emek sineması yıkılmış olacak mı? Aynı zamanda maalesef bir olumsuzluk olur ve yıkılırsa aynı zamanda emek sineması ile birlikte orada yok olacak mimari yapılar başka e, mimari yapılar neler bunları da anlatmalısınız rica ediyorum. Şimdi saray sineması ve rüya sinemasıydı değil mi yok oldular pek ses çıkmadı aslında ee, Elhamra sineması yandı e, yok oldu kimse ses çıkarmadı. Aslında bu emek sinemasının da belki çok fazla itirazla karşılaşmadan işte yeniliyoruz, yapıyoruz diyerek buranın bir alışveriş merkezine çevrilmesi için bir adım atılması mümkün zannedildi bence. Ve hukuksal açıdan da bu süreç kapalı kapılar ardında yürütüldü. Çünkü daha önceki yani 14 sene önceki proje gene kamuoyundan bir tepki almıştı. 14 sene önce de emek sinemasının altına otopark yapan, Serk Dorian binasını iş merkezine çeviren bir proje yapıldı. Ve bu e, o zaman e, kuruldan reddedildi. Yani kurul bu şeyi çizdi. Çünkü altındaki otoparkın yapılması demek sinemanın yıkılmasıydı. Şimdi burada e, ilginç bir şey var. E, küçük bir oyun yapılıyor. Sinemayı koruyoruz e, deniyor. Aslında projeye bakılırsa hani 10 misli bir inşaatın içinde sinema böyle üstüne kaçak kat gibi konmuş... E, ...taklidi konmuş bir şey yani sırf eleştirileri e, şey yapmak için bir referansa dönüşmüş artık emek sineması. E, şimdi bunu e, dolayısıyla kimse yemedi. Yani böyle bir şeyi aslında kimsenin sesinin çıkmayacağını nasıl olsa bu işten para kazanan insanlar da bu işten e, içinde olduklarına göre... ...demek ki biz bu işi rahatlıkla yaparız e, diye düşünmüş olmalılar. Ama hukuk e, dediniz hukuk evet. e, şeye bağlı değil. Yani o kadar da... Ee, böyle cetvelle çizilebilir bir şey değil. Hukuk zaten e, kapalı ortamlarda etkileniyor bayağı güç sahipleri vesaire. Şimdi yani bir e, şeffaflık e, gecikmiş de olsa bir şeffaflık e, süreci talep edildi. Proje hakkında bilgi talep edildi. İnsanlar tartışmaya başladılar ve bu tartışma bence bekledikleri bir e, durum değildi. Yani bunu yapan şirketin adı geçiyor mu mesela? Ben çok merak ediyorum. Hani biz genellikle mimarları konuşmayız. Hep şirketleri konuşuruz. Gök kafesi de da öyledir. Hı -hı. Narmanlı da öyledir. Hiçbir zaman mimar ön plana çıkmaz. Burada şirket yok. Dikkat ederseniz sadece bir mimar projeyi temsil ediyor. Peki evet. bu bu işi kim mi yapıyor? Şirketin yetkilisi nerede? Niye şirket yetkilisi ortada gözükmüyor? Bunların hepsi aslında onlar açısından da bir problem olduğunu gösteriyor. Şunu korkuyla merak ediyorum. Evet. Evet, hukukun da etkilendiğini söylediniz. Bir takım hmm. e, değerler güçler tarafından etkilenmesi mümkündür. Buradaki problem şu olabilir ve en korkutucu da korkunç olanı da o gibi geliyor. Evet, mekanizması yıkılabilir ve ardından bir hukuksal mücadele verilebilir ve bu hukuksal mücadele kazanılabilir. Ama artık emek sineması yıkılmıştır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu tabii yani bu çok oldu böyle şeyler. <gülüyor> e, biraz oldu bittiye getiriliyor. Mesela işte e, sütlüce mezbası bir gecede yıkıldı. Üstelik de koruma kulu kararı olmasına rağmen. E, yani buna benzer boğazda çok sayıda yapı yıkıldı. Emek için de e, böyle oldu bittiye getirebilirler. Fakat... E, ...böyle bir e, beklemedikleri bir tepkiyle karşıladılar karşılaştılar ki... ...yani şimdi bütün sinemacılar bu işin içinde e, ödül kazanmış bir dolu yönetmen e, açıklama yaptı. Yani bu işte biz taklidini yapıyoruz binanın. E, korumacılık budur diye bize dayatan bir yaklaşım var. Şimdi ben korumanın burada çok temel bir e, mesele, e, bir zihniyet farkı olduğunu düşünüyorum. Buradaki koruma anlayışıyla e, bizim konuşmakta olduğumuz e, süreçlerin çünkü... Kültür ve sanat e, böyle e, anonim bir şey içinde açıklanamaz. Yani emek sinemasının korunması için bir dolu çalışma yapılabilir ama ilk önce bir şirketle anlaşma yapıp şirketin mimara iş vermesi gibi durum bu sürecin altüst olması demektir. Yani elbette ki böyle bir kültür e, kurumu için bir dolu kurum. ...bilgi üretebilir, bir dolu mimar fikir üretebilir... Ee, ...bazı değişiklikler de yapılabilir... ...giriş kısmında bazı düzenlemeler yapılabilir... Evet. ...statik açıdan yapı... ...çok ilginç yeni teknolojilerle güçlendirilebilir... Ee, ...oradaki e, kabartmalar... ...tarihi şeyler... ...çok yeni e, şeylerle... E, ...korumaya alınabilir... ...yani bütün bunlar... ...yapılabilir. Sinema teknolojisi açısından... ...zaten emek sineması kaç kere yenilendi... ...93'te müthiş bir... E, ...yenileme geçirdi. Ses sistemleri... ...gösterim sistemleri. Ondan sonra... ...2001'de ya da 2002'de tekrar... ...bir güncelleme yapıldı ve... ...sürekli güncellenerek bugüne geldi zaten. Yani hiçbir zaman emek sineması... ...öyle 1923'te yapıldığı gibi... ...karşımızda durmadı ki her zaman... ...emek sinemasında gerekli şeyler... ...yapıldı teknolojik şeylere... ...bağlı olarak. Şimdi... ...önemli olan şu. Bunun... Hangi amaçla yapıldı? Biz kültür amacıyla mı yapıyoruz bu işi yoksa restorasyon dediğimiz zaman ekonomik bir e, beklentiye bir çıkar beklentisine bağlı bir girişim mi anlıyoruz? Burada yani olmak veya olmamak gibi çok net bir durum var. Sanat çıkara bağımlı olarak gelişemez. Bağımlı olduğu anda o başka bir şey olur. Yani paranın ekonomisiyle sanatın ekonomisi çok farklıdır. Bunlar... Birbirleriyle ilişki içinde olabilirler ama paranın ekonomisi gelip de sanatı belirlerse yani para kazanmak için yapılmaya başlanırsa o iş o zaman bir ticari işletmeden hiçbir farkı kalmaz. Sinema böyle bir şeye indirgenemez yani sinema sadece gişe hasılatına da indirgenemez sadece bir ticari Hı. faaliyet olarak sinema yalnızca bir alışveriş merkezinin bir eklentisine de indirgenemez. Yani sinema sanatına bu büyük bir şeydir. Yani sinema sanatı burada saldırı altında emek sineması değil. Ben emek olsa yalnızca bir yapıyı kaybetmiş olacağız ve o yüzden üzüleceğiz. Ama bence bin kat daha fazla üzülecek bir durum var. Türkiye'de mimarlık saldırı altında, sanat saldırı altında, edebiyat saldırı altında. Bunların çünkü hepsi ticari faaliyetlere bağlı olarak... ...algılanmakta ve dönüştürülmekte. Bu daha büyük bir felaket. Yani emek sinemasından, emek sinemasının yıkılmasından çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu söylemeye çalışıyorum. Temel tartışma noktası da burada başlıyor galiba. Ya da tartışma her ne kadar dönüştürülse de biz tartışmayı bu zeminde tutmalıyız galiba. Daha gerçekmiş gibi geliyor bana. Yani Kültür Bakanı'nın söylemiş olduğu gibi, e, ya mesele yağ kokması meselesi değil herhalde. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nın tavrı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? E, Kültür Bakanı bence bir e, şey açıklama yaptı. Yani bence bu açıklama talihsizdi. Çünkü e, yani elinde hazır buldu. belki de biraz şeye geldi. Yani böyle bir e, dolduruşa geldi. Çünkü hani bir şeyler yapmak istiyor. İşte Serklorian binası epey zamandır e, biraz bakımsız durumda. Falan. Yani burada bir kendisi bir e, bakanlık olarak bir hareket yaratmak istedi. Belki onun e, şeyi olabilir ama söylediği açıklamalar tabii e, bir kültür bakanının hiç söylememesi gereken şeylerdi. Yani bir e, koltuk kumaşından ya da işte duvardaki bir memleden söz ederek bir yapıyı yıkmaya kalkışmak. O zaman Topkapı Sarayı'nı yıkalım yeniden yapalım. E, bütün hepsini yıkalım. Ne kadar elimizde evet. kültürel miras varsa o taşları erimiş camileri. Bunları restore etmek yerine gidelim Antalya'da ya da böyle boş bir arazide İstanbul'un dışında. Şimdi toplu konut şirketleri ve oteller bazen bunları yapıyorlar. Taklitlerini yapalım. Tabii ya acele, miny diyelim. minyatürk de iyi bir fikirdir bu anlamda. Minyatürkler Tabii minyatürkler minyatürk yapma. gibi. Evet ben de zaten yazımda onu söyledim. yani Minyatürk gibi bölge ilan edelim. Kültür Bakanı'nın koruma anlayışı buysa. Öyle bir arazi kapatalım etrafında dikenli tellerle çevirelim ki ne olur ne olmaz belki girip kirletirler koltukları falan. Orada bütün e, elimizdeki kültür varlıklarının taklitlerini birebir minyatürk gibi yapalım. 1 bölü 25 midir 20 midir minyatürktekiler. Biz sütlüce mezbahasında olduğu gibi bir bölü birini yapalım e, taklidin ve buna koruma diyelim. Aynı Süleymaniye'de yapılan Osmanlı taklidi binalar gibi. Onlar işte Osmanlı diyorlar ama onlar hep söylüyorum Arnavo yapılar, neoklasik yapılar, prefabrik, ahşap yapılar. Aynı Beyoğlu'ndaki gibi endüstriyel yapılar. Onların taklitlerini yapıp işte biz koruduk diyorlar. Eğer böyleyse koruma, koruma denen şey bu kadar basit bir şeyse İshak Paşa Sarayı bilmem ne falan. Kültür Bakanlığı ne kadar iş yapıyorsa bunların hepsinin taklitlerini yapsın. Böylece şeyin elinden de kurtaralım bunları. Yatırımcıların inşaat yapacakları yerleri boş boşaltalım hepsini dümdüz yıkalım böylece arazi elde etmiş oluruz yani bu mantığı bir kültür bakanı söylerse e, sadece Türkiye'de değil, dünyada yani buna e, büyük bir tepki çıkar e, bu uluslararası şeyde de bir tarihe geçecek bir laftır yani bina Maalesef. kirlendi yıkalım biz onun yerine yenisini yapacağız. Ama Aynen. biraz şey bir 10 kat bina yapalım. Onun üstüne şöyle bir gece kondu gibi bir tane de konduralım. Yani projenin kesildiğini görseniz. Ee, evet planda bu var. Yani sinema salonunu zeminden alıyor. Dördüncü kat mı Korhan, Yani altında onun on misli büyüklüğünde bir hacim yarattıktan sonra dördüncü katın üstüne yani Beyoğlu'daki normal imar haklarının yani şeyin dümdüz... Diyelim kabul edelim şeyi. Bütün yapıların üstünde aslında tam dört değildir. Daha da yüksektir. Onun üstüne bir de emek sinemasını oturtalım. Şimdi böyle bir şey tabii çocukça bir kere. Yani projeyi yapan da. Belli ki bu işi ciddi almamış yani e, kendisinden beklenen nedir işte bol hacim yaratmak oturmuş onu da yaptıktan sonra evet. üstüne de bir emek koymuş. Fakat o kadar talihsiz ki sadece onun ismi görünüyor o mimarın ismi görünüyor sanki problem evet, ya da. Ne amaçlanıyor içlerden... bunu anlatması evet, lazım çok kültür Duan. bakanının yani bunu söylemesi lazım demesi lazım. Bir mimarın lazım ki... fikrinin olması evet. mümkün değil bu arada ya da bir mimarinin bir kabahati olamaz böyle bir şey. Korhan Bey aynı zamanda şunun parçası diye düşünüyoruz. Sizinle AKM ve Harbiye Museniyet Ruh sürecinde tartışmıştık. Galiba genel bir eğilim var. Bir bağımsız tiyatro, sinema, opera binalarını ortadan kaldırıp sanatın alışveriş merkezinin içindeki hobi, tırnak içinde hobi anlayışıyla bir minicik bir birimi olması gibi bir genel eğilim var galiba şu anda. Şimdi bir çaresizlik de var. Bakın Sütlüce'deki dönüşümü. Avrupa'nın en büyük kültür merkezi 10 sene önce söylüyorlardı. Avrupa'nın en büyük kültür merkezini yapıyoruz. Şu anda kongre merkezi deniyor ve ama kongre merkezi olarak da işletilemiyor. Yakında alışveriş merkezi demeye başlayabiliriz. Şimdi Prost Vadisi ki hani Atatürk Vadisi diyelim bu cumhuriyetin kentte yapmış olduğu en büyük kültür yatırımı, rekreasyon alanıyla, açık hava tiyatrosuyla, çok amaçlı salonu, spor ve sergi, stadyumu vesairesiyle bunların hepsi için şimdi bir kongre vadisi diyoruz orası da iyi işletilmiyor aslında. Şimdi e, Ali Samiyen stadını mesela işte Toki şu anda e, satıyor. E, bu şey bir takas e, gibi görülüyor. Peki kentin merkezindeki bir alanın dönüşümünde sadece sermayenin gerekleri mi yerine getirilecek? Yani bir kent sadece ve sadece çıkar amaçlı olarak mı dönüşebilir? Bence bu soruya cevap aramalıyız. Hı hı. Kültür Bakanı bence demeliydi ki evet sermayenin Katkısına ihtiyacımız var. Özel sektörden hizmet alabiliriz. Çok iyi hizmet veriyorlar. Ama politika oluşturmalıyız demeliydi. Gelin bu politikayı oluşturalım İstanbul için. Hazır kent, Avrupa Kültür Başkenti iken yaptığımız bir kalıcı bir iş olsun, hayırlı bir iş olsun. İstanbul'un müzeleri için, İstanbul'un kültür merkezleri için bir şey bulalım. Bir takım yöntemler, katkı yöntemleri, karma bütçe nasıl kullanabiliriz? Bu soruyu soralım demesi gerekirdi. Şimdi Avrupa Kültür Başkanlığı programı Avrupa'nın her yerinde karma bütçe kullanıyor. Üçte biri merkezi otoriteden, üçte biri yerel yönetimden, üçte biri belki sponsorlardan ve özel sektörden gelerek. Bu yıllardır süren programlarda bu böyle yapılıyor. Hiçbir zaman yani işte parayı böyle nereden temin ettiği, nasıl yöneteceği belli olmayan bir süreç yaşanmıyor. Mesela RUR'daki şimdi programa bakarsanız... Program çok ciddi bir kalıcı hedefleri var. Bir metropoliten havza oluşturmaya çalışıyor. Şimdi İstanbul'da da şu beklenir Kültür Bakanı'ndan ve yerel yönetimden bu kent kültür başkenti iken bir karma bütçe kullanabilen bir yöntem bulalım ve sadece alışveriş merkezlerinin bir eklentisi olmasın tiyatrolar sinemalar. Başka bir yöntem bulalım. Mesela bu kadar kültüre yatırım yapan özel sektör kurumu var. Ama bunlar hepsi özel alanda kalıyorlar. Ve O yüzden de halkla temasları kopuk. Yani tamam afişlerini Bayrampaşa'ya falan da yapıştırıyorlar. Joseph Beuys yok işte Mark Chagall falan ama yani halkla iletişimleri yok bunların. Çünkü tamamen o soylulaştırılmış kültür alanında yer alıyorlar. Evet. Özelleştiği için kültür. Halbuki bu, bu sorunu aşmak, bu çelişkiyi aşmak için Kültür Bakanı'na ne kadar güzel yakışırdı değil mi? Kültür başkenti sürecini kullanalım. Karma bütçe kullanabilen, Venedik'te olduğu gibi, e, Liverpool'da olduğu gibi, Ruhr'da olduğu gibi. Bir kurumsallaşma yaratalım deneyelim hatalarımız olsun başaramayalım eleştirilelim hatta bunlar da olsun ama yani beceremeyelim ona da var ama denememek böyle bir şey hiç kalkışmamak böyle bir şey yokmuş gibi. Hani okullar olmasa ne güzel ben bu Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetirim diyen bakan gibi şu kültür olmasa bu alışveriş merkezleri bu işleri ne güzel yapar demek bana çok acıklı geliyor maalesef. Peki Koran Bey, tam da bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin ve Beyoğlu Belediyesi'nin bu konudaki tavrı ne? Aa, vallahi bana şöyle geliyor. Yani belediyeler Türkiye'de merkezi yönetimin bir fotokopisi. Hiçbir farkları yok. Yani yerel katılım açısından, politika geliştirmek açısından. Onlara verilen görev neyse onu yerine getiriyorlar. Ee, yani işte teknik hizmetler, çöp toplamak, asfalt kaplamak. Yani bir politika geliştirme rolleri yok belediyelerin. O yüzden kültür konusunda... Ki politikada tabii ki merkezi yönetiminin bir kapasite geliştirici rolü olmalı. Kültür Bakanı bunu belediyeye ile birlikte yapmalı. Ama böyle o kadar şeyler ki ayrı ayrı duruyorlar ki. Yani Türkiye'de kamu yapısı çok fragmante olmuş durumda. Birbirlerinden haberleri yok. Birbirleriyle çalışma alışkanlıkları yok. Hatta tam tersine aynı konuda farklı farklı kurumlar oluşturuyorlar. Farklı farklı bütçeleri ayrı yönetebilmek için. Müthiş bir fragmentasyon var hani Türkiye'de bölücülük suçtur falan deniyor Öyle ya hı. asıl bölücülük şu anki kamu düzeninde müthiş bir fragmentasyon herkes birbirine rakip dolayısıyla belediyenin e, şeyinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor merkezi otorteli olan ilişkisinin. Hiçbir irtibatları yok sadece alan bölüşmeye dayanıyor bir takım şeyleri kim özelleştirecek kim satacak bunlar üzerinde yürüyor pazarlıklar yani bu şeyin tam sıfır noktası politikanın sıfır noktasında çünkü e, biliyorsunuz yani bu soğuk savaş dönemi sona erdikten sonra ideolojiler kasaya saklandı ama e, şey korunmak için saklandı <gülüyor> şey olmak için değil böylece devlet e, politikasızlaştı aslında. Ve politikasızlaşırken kendisini piyasa ilişkilerine teslim etti ve müzakere alanı daraldı. Şimdi bir taraftan seviniyoruz Soğuk Savaş dönemine hepimiz böyle bir şeyle bakıyoruz. Yani ne kadar ilkel bir durumda insanların böyle bir çatışmacı düzen içinde yer alması. Ama bugünkü de o kadar komik bir Hatta o kadar bize uzak bir şey. Çünkü bu sefer de politikasız kamu yönetmeye kalkıyoruz ki. O zaman devlet üçüncü taraf olmaktan çıkıyor ve kamu tamamen oynaması gereken o zenginleştirici rolü, sanat ve kültürdeki e, risk alma rolünü, arkeolojik kazıları destekleme rolünü, kültürel mirası yaratıcı tekniklerle koruma rolünü kaybediyor. Böyle anonim, steril, teknik bir iş yapan, Bir bürokratik, teknokratik düzene dönüşüyor ki e, bu tabii bir e, şey fakirleşme stratejisi demektir. Tamunun rolünün ortadan kalkması. Yani emek sinemasının yıkım süreciyle ilgili olarak belediyelerin tavrına baktığımızda hükümetin ve Kültür Bakanlığı'nın genel tavrından alan bölüşme tavrından çok da farklı olmadığını düşünüyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet birbirlerini de destekleyeceğine tam tersine aynı şeyde yıkılıyor politika. Evet İstanbul'da kültür sanat hayatının önemli parçaları bizi pek çok uluslararası organizasyonla bir araya getirmiş olan temel parçalardan biri var İstanbul Kültür Sanat Vakfı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın emek sinemasını yıkımıyla ilgili neler yapıyor? eğilimleri, neler bu konudaki düşünceleri, neler sizden dinleyelim Korhan Bey. Burada kamunun e, bu kurumlara çağrı yapması lazım. Yani bunlar şimdi yani şeye doğru biraz izole olmuş durumdalar. E, İstanbul'daki bütün bu vakıflar, müzeler. <gülüyor> İKSV e, bence bu kentin hayatında başlangıcından itibaren çok farklı bir rol oynadı. Yani aslında e, politik bir rol oynamaya çalıştı. Bütünleştirici bir rol. Merkezi otoriteyle de ilişki kurdu, yerel otoriteyle de. Ve bunların bir araya gelmesiyle kent ölçeğinde adeta belediyenin yapması gereken işi bir parça İKASV yaptı. Yani bu rolü mesela Venedik Venedik'de Venedik Vakfı, Bienal Vakfı hı hı. yapıyor ki içinde merkezi otorite var, belediye var ama bir dolu da aile var. Ee, bizde yalnız şey parçalandı. Yani bütün bu İnsan severlik mi diyelim filantropi alanındaki bütün bu şeyler İKSV'de sonunda yani bir alanda bir şey olarak kaldı yani bütün kurumlar arasında bir arayüz oluşturacak bir role soyunsaydı geç, ilk başlangıcında olduğu gibi belki daha da etkili olabilirdi ama bence İKSV bir çözüm şey için emek için. İKSV gibi kurumlar bir çözüm yani bu tip kurumların bir araya gelerek artık ayrı ayrı değil de ya şu Hasanpaşa gaz fabrikası ne olacak şu AKM ne olacak şu müzeler ne olacak şu emek sineması ne olacak gelin bunu birlikte bir yapmayı deneyelim demeleri lazım çünkü mesela ne bileyim işte Suna İnan Kraç Vakfı Pera'da muazzam bir e, şey evet, e, konser evet. salonu yapmak için girişimde bulundular beyan ettiler. Demek ki yani şey var bir kamu alanına doğru bir ilgi var. Dolayısıyla emek sineması da pekala E, kamu bütçeleriyle de şeyle de bu tip e, girişimlerle de onlar ki proje yapabilen kurumlar İKSV öyle bir boş sinema işletme modeli yönetebilecek bir kurum değil İKSV proje ile yönetebilecek bir kurum bu çok daha farklı Yani siz mesela AKM'nin galerisini bırakırsınız işte orada çeşitli sergiler yapılır ama İKSV öyle yapmaz İKSV gibi kurumlar bu işi e, şeylere dönüştürür Daha kapsamlı projelere, uluslararası Hı -hı. projelere dönüştür ve önceden planlayabilir. Dolayısıyla daha aktif bir işletme tarzı geliştirebilir. O zaman da emek sinemasının ya zaten işte sinemalar dolmuyor. Alışveriş merkezlerine giden insanlar sinemalara daha kolay erişebiliyorlar falan gibi. bunun tümüyle tersine çevirebilir. Tersine çevirebilir. Yani evet. daha di dinamik, yepyeni bir işletme modeli İstanbul için olabilir. Yani gişe hasılat gelirleriyle eğer sinemalar ayakta duramıyorsa... Ama bunun çaresi alışveriş merkezlerine sinemalara taşımak değil. Çok daha farklı yöntemler izlenebilir. Ee, sinema sanatı öyle bir şey ki gerekirse bilet gelirleri solda sıfır kalır. Yani hiç o, onunla yaşayacak bir şey olmayabilir. Toplum için o kadar gerekli o kadar yaşamsal bir şey haline alabilir ki sanat bu kentte. Onun için yani bir bilet gelirlerinden işte o vergilerden sonra kalan küçücük paralarla sinemaları yaşatmaya çalışmak yerine bir takım önlemler alınır. Yani belediyelerin almış oldukları vergiler indirilebilir bir takım teşvikler olabilir bunun yanında ama bu politik araçların yanında e, kurumların da katılması sağlanabilir yönetimiyle işletmesiyle farklı bir yönetişim modeli geliştirilebilir sinemalar için bunu bunu yapmak yerine bu kentte bir kültür planı oluşturmak yerine biz hiç seyrediyoruz yani bu kentin bir kültür planı yok. Evet. Bu kültür planı meselesini sizinle sizin başka konuk olduğunuz programlarda da tekrar tekrar konuşmuştuk. Bütün bunları değerli içi için çok önemli bir meseleyle karşı karşıyayız. Şu anda İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı diye bir ajans var İstanbul'un bütün kültür sanat hayatıyla ilgili olarak. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı emek sinemasının yıkım süreciyle ilgili olarak neler yapıyor Korhan Bey? Şimdi ilk önce bir takım konulara açıklık getirmek lazım. Bunlardan birinci sizin söylediğiniz yani İstanbul 2010 benim bu konuyla ilgim yok diyemez. Yani tam evet. da bunun için kuruldu bu ajans. Evet. Tam da kamunun bu kültür politikalarını oluşturması için içine sivil toplumu da alarak, özel sektörü de alarak karma bir bütçe yönetebilmek için şeffaf bir şekilde ve kent halkının yararına olacak şekilde kullanılsın diye e, bu bütçeler oluşturuldu. Bu çok önemli bir fırsat. Ve ayağımıza gelen bu fırsatı biz kaybediyoruz. Yani bu, bunun için... Üzülmek lazım. Şimdi 18 Nisan pazar günü akşamüstü emek sineması ile ilgili bir yürüyüş yapıldı. Ve burada tabii protesto edilen kurumlar arasında İstanbul 2010 Ajansı da vardı. Bu protestonun ben bir nedeninin olduğunu düşünüyorum. Çünkü İKSV'de yapılan toplantıda projesunun toplantısında projenin üstünde İstanbul 2010 Ajansı'nın amblemi vardı. Şimdi burada çok ciddi bir e, durum var. E, bu durumda İstanbul İkiminol Ajansı da tabii ki bu e, şeyin projenin ortakları, partnerleri, destekçileri bilmiyorum. Yani ilgili bir tarafı olarak gözükmekte. Bu şirket tarafından İstanbul İkiminol Ajansı'nın emblemi alınmış projenin ön sayfasına konmuş. E, ben <gülüyor> yani bazı şeylerden tabii insanların haberi olmuyor ama ben bu konuyu araştırdım. E, ve bütün şeylerden bilgi e, alarak eee İstanbul Kimon Ajansının böyle bir logo amblem kullanım ha, e, şeyi var biliyorsunuz izne tabi evet. tescilli böyle bir şeyi vermediğini e, gördüm. Yani bu çok önemli bir konu. Yani evet. İstanbul Kimon Ajansı Emek Sineması'nın için yapılan bu e, ticari amaçlı proje için e, bir amblem logo kullanım izni vermemiş. Halbuki bu biliyorsunuz bir kararla oluyor. Böyle bir karar alınmadan. Evet o alınmadan yapıldığında <gülüyor> da suç teşkil ediyor zaten. Evet yani burada bir hukuki problem var. Dolayısıyla yani protesto eden kişilere bunu duyurmak lazım. Bunu sorabilirlerdi tabii. Yani böyle bir şey verilmiş mi verilmemiş mi diye. Bu işin şey boyutu bir bilgilendirme boyutu. Hı -hı. Ama diğer bir tarafı var. İstanbul 2010 Ajansı. Tam da bu tip sorunlara çözüm getirmek için demin konuştuğumuz gibi oluşturulmuş bir e, kurumsal yapı. Dolayısıyla 2010 Ajansı 2010 ilk defa bir kamu tüzel kişiliği oluşturularak, içine sivil toplum kuruluşlarını alarak kent ölçeğinde bir kurum oluşturuldu kültür alanında çalışan. Dolayısıyla 2010 Ajansı'nın benim bu konuyla ilgim yok. E, Emek sineması projesinde evet emblemi koymuşlar ama ben aslında bu konuyla ilgilenmiyorum Deme lüksü yok yani bunun üstüne bence konuşmamız lazım. Evet. Böyle bir kurumun tabii ki kentteki sinemaların ki bu herhalde İstanbul'daki bir numaralı kültür kurumlarından biri... ...bunun dönüşümü beni ilgilendirmiyor. Vallahi biz kendi projelerimizle ekleniyoruz. deme lüksü yok çünkü İstanbul 2010 Ajansı bir özel kuruluş değil. Bir hmm. özel kuruluşun bunu deme hakkı olabilir... ...ben işte şeyle ilgileniyorum... ...vallahi benim filar... Flarmoni... ...patatesle ilgileniyorum, soğanla evet. ilgilenmiyorum... ...ilgilenmiyorum diyebilirim, Niye çok şeydir, çok var. mantıklıdır... ...ve evet. haklıdır... ...ama İstanbul 2010 Ajansı... ...üstelik de sinema şeyi de olan, bölümü olan... ...ve bunun için evet. e, bir bütçe ayıran... ...büyük bir bütçe ayıran... E, ...bir kurum... ...kalkıp da İstanbul'un bir numaralı sinema e, kurumunu... ...en önemli kültür kurumlarından birini... ...festivalin vesaire... ...bunun dönüşümünde... ...benim rolüm olamaz... Ben bu konuyla ilgilenmiyorum deme lüksüne sahip değildir. Yani orada çalışan insanlar bunu söyleme hakkı bence yoktur. Çünkü hı hı. E, şununla bununla uğraşacağına kardeşim o zaman sen bununla uğraş demesi gerekir. Çünkü kamu adına kullanılıyor bu bütçeler. Ve tam da eğer bir kriz yaşanıyorsa alışveriş merkezlerine biz emanet edecek değiliz herhalde İstanbul'daki kültür merkezlerine. Yani burada ilk önce bir kültür e, açısından meseleye yaklaşmak lazım. Dolayısıyla e, İstanbul 2010 Ajansı'nın... Zaten emek olayı ortaya çıkmadan önce kuruluş amaçları arasında bu vardı. Yani girişim grubunun amacı işte kentteki bu kamusal kültür modelinin yeniden güçlendirilmesi, dönüşmesi, halkın lehine dönüşmesi için bir kriz yaşandı 90'lı yıllardan beri. İyi yönetilmiyor kamu'nun kültür kurumları. Bu çok açık. Kamu'nun kültür merkezleri. İyi yönetilmiyor. AKM'nin galerisi. E, ticari iş yapan bir galeri kadar iyi yönetilmiyordu. Evet. Bu demek değildir ki ticarete terk edelim. Hayır. Kamu'nun kültüre yapacağı şey çok daha önemlidir. Çünkü kamu risk alabilir. Yenilikleri destekleyebilir. Dolayısıyla yani o kalkıp da heh, kötü yönetiliyordu. E, biz de şimdi ondan vazgeçelim. Özel sektöre verelim. E, bu çok e, yanlış bir şey. Hem kendimiz yaratıyoruz bu sonucu Hem de o yarattığımız sonuçtan dolayı İstanbul halkını cezalandırıp bunu alışveriş merkezi yapan bir kuruma terk ediyoruz. Bu tabii kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla çözüme dönük eleştiri getirmekten çok çözüme dönük e, adımları atmak gerekiyordu. Yani stratejik adımlar atılması gerekiyordu ve buradaki kurumsal boşluğu dolduracak şey de İstanbul 2010 Ajansı'ydı. Çünkü... Farklı farklı kamu kurumlarından söz ediyoruz. Merkezi otoriteden, kültür evet. bakanlığından, birbirleriyle haberi olmayan ve birlikte iş deneyimi olmayan e, kurumlardan. Dolayısıyla bu ayrışma içinde de bu tip politikaların geliştirilmesi mümkün değil. Onun için ilk defa, kentin tarihinde ilk defa bir şey kuruldu. Bir e, kamu tüzel kişiliği kuruldu ajans olarak. Bu ajansın görevler arasında tabii ki. Bu tip konularda gelişme sağlamak ve bunlara yönelik şeyler adımlar atmak olmalı ve yani bence de zorlanmalı ajans bu adımları atmaya. Sivil toplumun katılımıyla olmalı bu çünkü bu şey gibi bir kurum değil. Hani noterlik gibi bir kurum değil ona gelecek projeleri onaylayacak hı hı. uygulamaya sokacak. Hayır yapmayacak. Bu kurumun politika geliştirmekte bir rolü olması gerekir. Bir takım taleplerin e, iletilmesi gerekir. Bir şeylere politika geliştirmeye zorlanması gerekir. Peki bu süreçte son olarak son dakikaların evet. içerisindeyiz. Şunu da merak ediyorum Korhan Bey. Kamudan böyle bir t talep sizin arzu ettiğiniz talep yani emek sinemasının yıkımı ile ilgili talep 2010 ajansına ulaştı mı? Ulaştıysa ya da ulaşmadıysa somut olarak İstanbul 2010 Arpa Kültür Başkenti Ajansı emek sinemasının yıkım süreci ile ilgili bir şey yaptı mı? Ben dün Yürütme Kulu'nda buna ilişkin bir şey yaptım, madde olarak gündem açtım ve aynı zamanda bir yazı gönderdim. Aynı bu şu anda radyoda söylediklerimi orada söyledim, aynı zamanda bunu yazılı olarak da ilettim. Hı hı. Dolayısıyla kişisel olarak ben yapmaya çalışıyorum ama bunun bütün kültür kurumları tarafından yapılması lazım. Yani Kültür Başkenti Programı bir takım sanat projelerine sponsor olacak bir kurum değildir. Öyle hı hı. geçici olarak oradan geçerken hani şu 2010 dönem bir şey varmış. Oradan da bir destek alalım da biz yolumuza devam edelim değil. 2010 gibi bir mekanizmanın bu yaşadığımız e, sorunları aşmak için daha e, stratejik hedefler için kullanılması lazım. Bunun için buna zorlanması lazım. Hı hı. Yoksa 2010 dönem bir şey kurmuşlar. Hani işte bazen oluyor böyle Cumhuriyet'in 75. yılda aynı şekilde değerlendirilmişti. İşte belki bir takım kurumlara e, destek çıkar falan diye öyle değil. Yani bunlar, bu tip fırsatlar e, kent halkı lehine kullanılmalı. Bizim kendi lehimize kullanılmamalı. Yani sorun burada. Bunu İstanbul için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Kendimiz için bir fırsata dönüştürdüğümüz anda bu fırsat kayb kaybediliyor. 2010 Ajansı'nın da bence bu açıdan yeterince tanındığı, bilindiği ya da zorlandığı söylenemez. Evet, galiba burada en önemli mesleği sizin de bütün yazılarınızda ve bugün konuşmanızda da yaptığınız gibi... Evet, kamu zorlamasına ihtiyacımız var galiba. Kamu'nun bunu talep etmesine. Evet çünkü politikanın farklı tarafları vardır. Var Politika galiba, tek evet. bir şeyden ibaret değildir. Farklı taraflar vardır politikada ve bunun sonucunda ortaya çıkar zaten. Evet. Bakalım emek sinemasında neler olacak? Korhan Gümüş çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içindeki Açık Şehir İstanbul 2010 köşesinde bu akşam İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütmek Kurulu üyesi Mimar ve Açık Radyo'daki Metropolitika programının yapımcılarından Korhan Gümüşle emek sinemasının sürecini konuştuk. şehir İstanbul 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı